Hocam ben hiç faize bulaşmak istemiyorum ama büyük miktarda 7-8 kişiye borcum var. Asgari ücretle ödemem çok zor oluyor. Bu yüzden memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Kart olan da var borçların içinde, kredi kartı borçları da var. Ee, yani ödemediğim sürece de bu borç birikiyor, artıyor. Acaba bu durumda bankalardan faizle para çekip borçlarımı kapatmam uygun olur mu? Allah razı olsun diye sormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessallatu ve vassalamu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sabbi Öncelikle kardeşimize Cenab-ı Hak Cellevala Hazretlerinin yardım etmesini niyaz ediyorum. İnşallah en kısa zamanda borçlarından kurtulur, kurtulacak yolu da bulur. Halkımızın güzel bir deyime var. Neciz yani bir necaset, necasetle yıkanmaz. Nasıl ki faiz almak haramsa, faiz alarak bu tür zaruret olmadan, yani bir hayat sıkıntısı olmadan, diyelim ki Allah göstermesin, alacaklardan biri ölümle tehdit ediyor. Ve eğer onu ödemediği vakitte de öldürülmesi işte yüzde yetmiş, yüzde seksen muhtemel. Böyle bir tehdit yok ise kardeşimizin kalkıp da borcunu kapatmak için tekrar bankadan faiz çekerek borçlanması asla doğru değildir. E zaten şu anda banka kartlarına da borcum var diyor. Evet. E bu sefer bankadan çektikçe hiçbirisini hiç çeviremeyeceği için, bu külliyetli bir borcu hiç çeviremeyeceği için borcunu Faiz de daha da artıracak demektir. Bu kardeşimiz harama bulaşmak yerine diğer insanlardan yardım alsın. Hatta olmadı, kardeşlerine söylesin. Kardeşler derken tanıdığı, güvendiği kardeşler, onun adına zekat alsınlar ve zekatı kendine versinler. O da o zekatla borçlarını ödeyiversin. Çünkü kim bir Müslümana yardım ederse Allah da onu daimi yardımcısı olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadisidir ve sahihtir. Madem böyle bir borçluluk hali var, mutlaka güvendiği diye sırf saklayacak olan arkadaşları vardır deseyim. Ben çok borçluyum. Benim adıma vekilim olarak zekat alın. Benim adımı vermeden, onurumu kırmadan, şeref ve haysiyet leke getirmeden sonra bana getirin. Tamam. Ondan sonra da onun da borçlarını çok rahat bir şekilde ödeyebilir. Yahut da satacak bir şey varsa satsın, borcunu böyle ödesin ama asla necaset necasetle yıkanmaz. Bataklar girmenin bir lüzumu yok diyorsunuz. Evet.